Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Mahir. <Gülüyor> evet yine ilginç bir pazartesi hafta başı yapmış olduk. Bu hafta başlarında zaten ilginç bir şey rastlamasak olmaz yani. Evet, genelde hafta sonu bir şeyler birikiyor. Bu hafta sonu da futbol. Evet. Tamam, Fut futbol demek doğru mu pek bilmiyorum ama <gülüyor> <gülüyor> futbol diyelim de. Evet. Artık. Ee, yani e, o, bayağı derinleşecek gibi gözüküyor. Ee, evet, yani yalnız Türkiye değil herhalde dünya tarihinde evet. en büyük e, örgütlü operasyonlarından Galiba biri olacak. Galiba İtalya'da olsa. olmuş. Evet, evet. Ee, ama bu İtalya'dakini geçebilir. Ee, öyle e, görünüyor yani şey içine giren kulüplerin sayısı ve oyuncuların ve yöneticilerin, menajerlerin finans sayısı açısından da sadece daha da büyük olabilir. Çok büyük bir endüstrinin tabii şeyi Evet, müthiş bir para dönüyor. Evet. Neyse biz onu zaten epey bir yarım saat pek de anladığımız bir konu olmamasına rağmen göründüğü kadarıyla şey yapabildik. Biz şimdi ortaya karışık bir durum yapalım. Ne oluyor? Yeminler, o krizler de devam ediyor. Ya, Boykotlar. E, geçen hafta e, konuşurken ölden sonra CHP'nin meselesi yoktu. Çıkacağını, yani Öylesine bir durum daha asıl oldu yani biz sabah konuşurken CHP gündemde değildi CHP'nin yemin krizi öylesine yoğun bir hafta yaşadık şimdi birincisi yani gerçekten yani meclise girme hakkını kimsenin elinden alınmaması gerekir yanlıştır yani işte Türkiye'de seçme girdiğiniz giren insanların daha sonra meclise girme hakkını ortadan kaldırmak yanlıştır her ne kadar o yanlış olduğu kadar meclise dışlamak da yanlış. Yani bu bağlamda e, CHP ve BDP'nin e, tutumları e, meclisi her ne şekildesini dışlamak, sorunun büyüklüğü ne olursa olsun e, yanlış bir e, duruma işaret etmektedir. Mesela seç, yani seçmen CHP'ye e, ciddi bir uyarıda bulundu. Yani istediği oyu ver, olmadı. Yani seçmen e, i̇tifat etmedi Yani bir CHP seçim sonrasında e, Karıştı İşte ardından bu yemin e, Krizi Takındığı takındı, tutumda Kendi karesine göre attı Yani e, seçim sonrası e, CHP'de yaşananlar e, CHP yönetenlerin de Bir krizi süreci yönetememinin Bir sonucu Karşı karşıyız Yani bu seçim travmasının da bir devamı ee, bu travmanın derinleştiğini e, söylemek mümkün. Bir de tabii ki e, CHP'nin bugünkü parlamentoda yer alan milletvekilleri ve CHP'nin izlediği tutum zaten e, yıllardır söylüyoruz. Yani ben e, CHP'nin e, düzeleceğine kanaat getiren insanlardan hiçbir zaman olmadım. E, ciddi e, sorunları olan e, bir hareket. Hele Hele son yıllarda. AKP muhalefetinin ne etmek üzere savrulduğu ergenekoncu ve darbeci çizgiyi de uzlaşmak mümkün değil. Yani onu sahiplenen bir parti. Nitekim bu da amorflaştırıyor gitgide. Bir demirel faktörü, ergenekonu sahipleneceksiniz balyozları sahipleneceksiniz haberalı sahipleneceksiniz ondan sonra belirsizlikler üzerinde bir çizgi haline geliyorsunuz ve CHP nedir ne değildir e, kuşkuları üzerinde daha da yoğunlaşmaya sebebiyet veriyor. E, bu haliyle Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten bu e, görünümüyle yani işte genel başkan yardımcıları, yani bir, bir yandan işte birtakım açılımlar yapmaya e, kalkışan parti işte bunun için e, Sezgin Tanrıkul'uydu partiniz alıyorsunuz. Sinan Aygün'ü de alıyorsunuz. Süheil da alıyorsunuz. Demirer'in grup başkan vekillerini önde gelen adamlarını alıyorsunuz ve burada işte bir tür bin bir türlü Türkiye sorununa çözüm bulacağınızı söyleyen bir tutum sergiliyorsunuz. Ya yani bu gerçekten böylesine bir harekette istikbal yok. Evet, şimdi bu noktada ufak bir parantez açarsam yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin problemli yanlarından biri de şu oluyor. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin derken. Mesela biraz önce sözünü ettiğiniz Süheyl Batum, Profesör Batum geçenlerde gene bir şey yapmış. Televizyon programına çıkıp hakaret etmiş canlı yayında hem Lale Kemal'e taraf gazetesinden hem de Star gazetesinden yanılmıyorsam Nası Nası Gün göre ve şey demiş Adalet ve Kalkınma Partisi sizi üstümüze salıyor filan diye alenen parti Propagandası yapmakla, uşak kölelik etmekle finans suçlamış. Şimdi e, burada önemli olan şey Profesör Batu'nun halk partili olmaması bence aslında. Onun herhangi bir halk partili geçmişi yok bilebildiğim kadarıyla. Hatta çok yakın bir zaman öncesine kadar da Demokra e, Doğru Yol Partisi ya da neydi işte o partilerden daha sağ partilerden ...birisinden de başkan olacağı konuşuluyordu. E aynı şekilde Sinan Aygün'ün de mesela böyle bir Halk Partisi ile ilgili geçmişi olduğunu... Aydın, Ay Aydın, bunu 20-25 tane isim sıralayabiliriz yani. Evet ve bunların üst düzey şeylere geliyorlar. Halk Partisi oldukça geleneklere bağlı olduğunu söyleyen ve işte ortanın solu demokratik sol ortanın solu gelenekleri falan var ve nitekim işte daha da dün bana çok garip gelen bir şeyle evvelki gün işte neyse Yunanistan'a gidip oradan da sosyalist internasyonelden birlik ve dayanışma şeyi alması bir yandan bu olunca çok büyük akıl karıştırıcı bir durumla karşı karşıyayız ve herhalde Süleyman Demir elinde bunca yıl sonra tekrar gündeme, siyasi gündeme gelmesi, önerileri, uyarıları ile ve Süleyman Demirel'in herhalde Cumhuriyet Halk Partisi ile adının yan yana geleceği son durum bu olmalı. Hiç akla gelmezdi ama şimdi beraber mütahil ediyor. Ama Çok Süleyman Bey'in siyasi hayatı CHP ile başlıyor. Tanmak vasını basıyorlar. Yani CHP'nin bir operasyonuyla 1945'te Doğru. iki öğrencileri Olarak o e, nesil daha sonra Türkiye e, sağında figürler Necmettin Erbakan, Turgut Özal, e, Süleyman Demirel gerçi Türkiye solunda da isimler o dönemde yani siyasi hayatını başlatırsak CHP ile başlatmak lazım. O dönemin Rütfi e, Kırdar, e, Nihat Erim'in operasyon içinde yer aldığı başka isimler de vardır. Alihsan Göçlü falan e, yer aldığı Orhan Birgitler'in. Siyasi hayatlarını eğer başlatacaksak CHP ile Türkiye'de herkesin başlıyor. E, gerçekten e, yani şizofrenik bir durum var. Yani böyle e, bir parti olmaz. E, yani bu partinin içerisinde iktisadi görüşlerinde kendine e, neoliberalizmi benimsemiş insanlar da var. E, ama işte kendine solcuyum, sosyalistim diyen, sosyal demokratım diyen insanlar da var. Yani partinin iktisadi görüşleriyle, Kürt meselesine bakışı, Genel meselelerin... yani nerede nedir ne değildiri yıllardır sorguladığımız bir parti. Bu kuşkular daha da e, artmış. Bu CHP'de çok kavga çıkar. Yani bu CHP, e, Sosyalist Enternasyonel, yani Sosyalist Enternasyonelinin de CHP'den farkı yok. Ne işe yarıyor bu grup? Ben açıkçası e, çok arkaik bir hale gelmiş. Bir de yani Sosyalist Enternasyonelin e, bütün bu hengame içinde yani özellikle neoliberalizme karşı muazzam bir mücadele baş kaldırı varken şeyde Atina'nın sokaklarında, meydanlarında bütün Avrupa'da varken Sosyalist Enternasyonali ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ergenekonla ilgili bir konuda Karar çıkartıyor olması da üstelik de tam da e, ulus sistemini de belki ulus devleti sistemini de parçalayacak olan yani Yunanistan'ın e, hakikaten dü bütün dünyada çok bençe yankılanacak gemilere filoya izin vermemesi uluslararası hukuku yerle bir eden bir e, uygulamasının olduğu sırada tutup bu bu konuda bir karar çıkartıyor olması hakikaten çok şirofrenik. Yani bu ıı, Sosyalist internasyonelden C.P. atıyorlardı değil mi? Evet. Yani bir yıl öncesinde ıı, askı alacağız mesajları evet. vardı. Ee, şimdi Sosyalist internasyonel diye böyle iddialı yani bunu ayrıca bir konuşmak lazım. Bu Sosyalist internasyonel nereden geldi nereye ıı, diyebildi? Yani şu 30 yıllık sürece baktığımızda ıı, bu. Iı, Vahşi neoliberalist dönemde bu hareketin e, grubun içinde yer alan partilerin e, dünya meselelerini, e, bakışını, yaptırım gücünü, işte Irak'ın, Afganistan'ın işgalini, yoksulluk, açlık, çevre felaketlerini, iklim e, felaketlerini. Buralarda yani sosyal internasyonlar gerçekten e, sorgulanması gereken bir kurum. Bunun bir üyesi, bir böyle bir... Bir rozet işte CHP buna giriyor geliyor işte buradan böyle bir karar çıkartabiliyorsa. Yani çok CHP'den de farklı bir kombinasyon yok demektir. Yani buraya üye ülkelerin liderlerinin dünya meselelerinde takındıkları durum da bize bir karne vermektedir. Dolayısıyla işte Gazze için ne yapmıştır sosyalist. E, engel oldu şimdi de üstelik Papandre'yi bize bırakın bu işi biz yardımcı olalım e, İsrail'le konuşarak bu işi hallederiz filan diyor. Yani oradaki bütün o aktivistlere oradaki dayanışma içindeki insanlara ki aralarında holokost kurbanı olan e, 87 yaşında kadınlar falan var onlara büyük bir hakaret yani de insan zekasına da vicdanına da hakaret eden bir tavrı var. Yani siz beceremiyorsunuz. Onun için biz bırak bırak bırakın biz yapalım demesi. Biz aslında istiyoruz sizden çok demesi Papaandro'nun. Tam da yardım diliminde aldıktan sonra, alma kararını da çıkarttıktan sonra. Harika yani. Evet. Evet de. Yani şey yani iki yüzlülüğün, riyakarlığın ve yalancılığın artık ...nereye kadar... ...işte o şey... ...Dim Borok şarkısında gibi... ...ne kadar alçalabilir artık... <gülüyor> Allah kendi you go yani... Evet, ...gidiyorsunuz... ...darbecileri... ...kurtarılması için... ...buraya şikayet ediyorsunuz... ...yani gerçekten... Hani ...tencere dibin kara... ...seninki benden kara... ...bir durum var... Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist-Senternasyonel ilişkilerinde ve de yani Cumhuriyet Partisinin bu seçim sonrası süreçte ve bugünkü yapısıyla böylesine bir henüz bir parti grubu toplantısı bile üretemedi yani meclisin içerisinde bu yani gerçekten saçmalıklar manzumesi haline gelmiş bir durum var ama burada yani muhalefetin de bir şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Seçim yenilgisinin hesaplaşmasını yaparken bir de e, seçim sonrası süreci yönetememe eklendi. Muhtemelen e, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde önümüzdeki dönemde şiddetli e, çatışmaları e, beraberinde getirecektir. Zaten bunlar e, kolay kolay da eksik olmaz. Yani sonuçta e, Cumhuriyet Halk Partisi herhalde e, bundan sonraki süreçte yani yeni yeni Cumhuriyet Halk Partiler... E, ...yeni demekte de olmuyor. Bir şey karar vermez ne olduğunu bilmesi gerekiyor. E, bir, bir siyasi parti, böyle bir siyasi parti olmaz. Dokuz yamalı. Yani Süheyl Batum'un sosyalist internasyonunda ne işi var? Aydın Ay Aydın'ın, Sinan Turhan Tayan'ın. E, yani yeni, yeni fakir işçisi olmayan insandır. Demireli sosyalist internasyonundaya taşıyan ve e, darbe girişimlerinde bulunan insanları savunan bir hareketin ne solla ne de demokrasiyle ilişkisi yoktur yani dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi açısından eski başkanı da avukatım demişti evet, yani. zaten öbürü de Aynen. yenisi de böyle bir şey yapıyor ya neredeymiş o örgüt gösterin üye olayım demişti yani evet yani var. aynı tas aynı ama telaklar değişti bir durum var Cumhuriyet Halk Partisi açısından baktığınızda yani çok fazla daha da yani gerçekten en azından yani Sinan Aygün gibi bir figürü taşıyan bir Cumhuriyet Halk Partisi ne diyecek bir şey demiyorum yani söyleyecek söz bulmakta zorlanıyor insan yani herhalde tarihin akışı içerisinde siyasi partilerin bitişinde böyle şeyler yaşanması gerekiyor. Böylesine e, abzürdükler. Yani bu ee, şeyi tabii dışarıda bırakmıyoruz. Bunu öteden beri de e, biz de söyledik, siz de söylüyorsunuz. Yani e, baştan aday göstermeleri çok eleştirilebilir filan. Fakat e, da seçildikten sonra tabii, tabii. onun e, artık o oyların oyların saygı duyulması açısından e, mutlaka e, mecliste temsil edilmeleri çok doğru olduğu kesinlikle. görüşünü yani gerek şey için de söylüyoruz haber al için gerek sinanay gümediyekse bütün kesinlikle hatta ben için. yani şimdi de söyleyeyim bu geçen 2007'den bu yana devam ediyor galiba değil mi Ergenekon evet. darbe meseleleri yargıda basında ama parlamentoda bu konulara ilişkin bir çalışma olmadı olmadı ben yani Ergenekon ilişkin tanıklarının mahkûmiyetle almamışlar. Ee, parlamenter olmaları bunun sonucunda bu meseleler e, bazı tanıkların darbeci girişimcilerinin e, parlamentoda da bir hesaplaşma imkanı sağlayacağını düşünüyorum açıkçası. Evet Milliyetçi Hareket Partisi ha. için engin alanın da öyle aynı şekilde. Yani e, seçilmiş bir insanın ne olursa olsun eee ...parlamentoya girmesini engellemek... ...son derece saçma yanlış bir iş yani... ...zarar getirdi bu... yani e, ...yaralayan bir şey... ...dolayısıyla ben açıkçası böyle işte... ...telencinin durumu falan... ...herkesin seçilmiş insanların... parlamentoda olması... ...yanlısıyım... ...ama siz bununla birlikte bir de... ...saçma sapan bir şekilde parlamento zemini... ...aynı şey BDP içinde... ...geçerli... ...yani kolay mı elde edildi bu parlamento zemini... ...1993 yılını unutmayalım... Yaka paça buradan hapse gö götürüldü bu arkadaşlar. Evet. 10 yılda yatırıldılar yani. Efendim? 10 yıl yatırıldılar. Hapis yatıldı. Hapis yatıldı. Dile yani dile kolay yani. Bu parlamento zemini için e, yani e, ne mücadeleler verildi? Kaç yıl? E, bunu, bunu bir kenara itmek mümkün mü? Hattif Dicle olayı kadar yanlış bir şey yoktur. Ama gel mücadelesini burada ver seçmen. Bir de yüksek bir başarı elde etmişsin. Adeta bir anahtar e, parti noktasına gelmişsin parlamentoda. Değil mi? BDP açısından baktığında. Bunu elinin tersiyle nasıl itersin? Nasıl bir şekilde, yani bunu çok net biliyoruz. Sokağın, dağın e, sonuna gelinmedi mi? Bu kanın, ölümün sonuna gelindiğini Murat Karayılan da söylüyor, değil mi? Evet. O anlamda baktığınızda daha yakın Barışa bir Durumla karşı karşıyayız Sen bunca ve de bu seçmen oyunu Niye veriyor sana Yüksek bir oy yüzdesiyle Yüzde seksen ile veriyor oyunu Yüksek bir oy oranıyla Senin şey O yüzden BDP'de CHP'de Seçim sonrası bu haksızlık Ortamını ederseniz seçilmişlerin Girmesi gerekir Yanlış yönetmişlerdir Derinleştirmişlerdir ...bu benzerliği sonra bir gün bir inceleyelim... ...neden bu refleksler... ...iki tarafta aynı geliyor... ...benzer özgün yanları var bu iki hareketin de... ...refleksler böyle gelişebiliyor... ...ama yani BDP açısından... ...gerçekten bu zeminin... ...terk edilmesi... ...yani Hatip Dicle bile sorsak... ...Hatip Dicle bunu... O ...düzgün bir siyaset adamıdır... ...böyle karşılamayacaktır... ...kimse konuştu mu bilmiyorum ama herhalde... ...onun sesi... Devam edin diyecektir. Böyle bir zemin ortadan kaldırılır mı? Ayrıca yani. da Yüksek Seçim Kurulu'yla ilgili de eski bir karar var bugün radikalde galiba değil mi? Fehmi Işıklar'ın Fehmi Işıklar, ikisinde radikalle çıktı bu. Fehmi Işıklar'ın 87'de başına gelenle ilgili olarak bir aldığı ceza var. 88'de YSK'nın da Fehmi Işıklar'ın e, aday milletvekilini düşürüp düşürülemeyeceği ile ilgili olarak sadece TBMM'nin böyle bir yetkisi olduğuna dair verdiği bir karar var. Tabii. Yani Yüksek Seçim Kurulu da tamamen kendisini e, eski kararlarıyla e, çelişen, e, birbirine zıt düşen kararlar alıyor ve kilitlemiş durumda. Ama onu biliyoruz zaten. Ama bununla mücadele de ancak meclis içinde Kesinlikle. yapılabilecek durumda tabii. Kesinlikle. Yani e referandumu boykot etmekte yanlıştı. Başarılı bir seçim sonrasında meclisi terk etmekte yanlıştır. Hem anahtar pozisyonda bir parti konumunda olacaksın. Ve genişlettiğin yani sonuçta bu seçimler e, demokrasinin genişlemesi açısından e, baktığımızda önemli bir ivme kazandırmıştır. Bunu terk edemezsin. Dolayısıyla yani CHP de BDP de bu süreci kötü yönetti, yönetiyor. Umarım geri dönüşler olur ve çalışan bir parlamento Kürt sorununu çözmeye daha yakın bir Türkiye demektir. Bu noktada ben her ikinizden de biraz farklı düşünüyor olabilirim şeyi söylemek istiyorum. Yani elbette ki meclis işte iyi bir sayı elde edildi vesaire ama sonuçta ne derseniz deyin alınan bir milletvekilliği. Var onun da sineye çekilmesinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Hani o kurumun meşhuretinde baştan zedileyen bir şey bu. Ee, yani e, kötü şey, yönetti derken çekmek, öyle bir çıkmaz olduğunda. Ama bu sineye çekmekle alakası olmuyor. Bunun mücadelesini tıpkı şeyde yapıldığı gibi. Yani başbakan o zaman başbakan değilken Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk seçildiğinde. Sonradan bir düzenleme yapılarak geldi. onun onunki ama, de kabul edilmemişti yani. Ama şu anda iktidar partisinden verilen tüm mesajlar durumun o iki durumun birbiriyle tamamen farklı olduğu e, tamam. konusunda. Dolayısıyla evet. böyle bir düzenlemeye yanaşılmıyor. Yani tek başınıza istediğiniz kadar söyleyin ki. sadece söylemekle kalırsınız bunu. Söyleyemiyorsun ki bile. Yani mecliste ancak yapılabilir bunun tartışması. E, hayır, bir şey, bazı şeyler yani CHP'yi burada dışarıda bırakıyorum ama BDP'nin e, bir ara için formülü üretildi, bunun garantisi istendi, bu verildiği takdirde yani bu, bu konu bile kapı açık bırakılıyor. Parlamento'da yani. yapılması daha, bak şunu söyleyeyim. Parlamento'da konuşulmadı ki bu. Bu şöyle e, düşünün, yani ben başından beri yani bir yıl e, genci dağlarda öldü, Türk genci de işte bir yıl binlerce ölü yani bu dakika 30 bin 40 bin. Yani inanılır rakamlarla karşı karşıya yani inanılır gibi değil. Evet, dünya tarihinin en uzun süren, en uzun süren iç, iç evet. mücadelesi, savaşı. Evet. Ondan sonra bu kadar insan ölüyor, bu kadar kayıp var ondan sonra. Ee, şimdi bir kısım deniyor ki bu kadar ölümle popülerite kazandı Kürt sorunu. Ben buna katılmıyorum. Yani bunun tabii ki katkısı var. Ama ne zaman parlamentoda etkin rol aldı Kürt temsilciler... O zaman Kürt sorunu Türkiye'nin gündemine oturdu. Parlamento zeminini e, tek başına değerlendirmek tabii ki eksik olur. Kamuoyu oluşturmak açısından ama asli ve meşhur zemin odur. Ve Kürt sorunu Türkiye'ye mal olması, son 10 yılda tabuların yıkılması inanın parlamento nedeniyle oldu. Türkiye dersimi ile öğrendi. Kürt isyanlarını bununla öğrendi. Ana dili bununla öğrendi. Yoksa e, tek başına bu e, Kürt gençlerinin e, ölüleri e, biz bizki Sabah Tunçer'in açıklaması da yani gerçekten ibretlik bir açıklama. Yani ölüme ve kana doymadık mı? Bu en üst zemin, ne kadar en kötü parlamento bile e, yidir yani. Sen orada temsil bu şeyini bulursan bir de güçlü bir grup oluştur. Bileceksen Hatip Dijde meselesini Orada sürdü Dışarıda da sürdü Kamuoyu böyle bir şey Basını medyası Sivil toplum örgütleri parlamento En önemli aygıtı Nasıl dışlayabilirsin onun mücadelesi verildi Oradan yaka paça atıldı Bu insanlar 17-18 yıl önce ve büyük bir örgütlenmeyle e, hakikaten büyük fedakarlıklarla da kazandılar girdiler yani bu meclise bu son seçimlerde bu baraja rağmen olağanüstü bir başarıydı bence yaptıkları şimdi yani bilemiyorum ben de. Yani parlamentoyu e, değerlendirmemek e, bence e, gerçekten şeydir, büyük bir eksikliktir, yanlışlıktır yani e, parlamento dışı e, ...bir muhalefeti sürdürmek için, yani mesela bunu öyle bir hale gelirsiniz ki, Kürt realitesini tanımaz, çekilirsiniz. Değil mi? Yani böyle, böyle bir halde, bugün bir seçim işledi, çalıştı, bir parlamenter sistem var, işte Türkiye'de darbeciler yargılanabiliyor, yani dokunulmaz yerlere dokunulabiliyor... Kürt konusunda, e, yani Kürdara Azadi sloganı atıldığında e, Mahir'cim e, içeri giriliyordu. 141-142 maddeler vardı. Kürt bir bildiride, Öğrenci Derneği bildirisinde e, Kürt halkı yazdığımız için 15 yıl yatıyorduk biz bu memlekette. Buralardan geldi bu mücadele. E, bu mücadelenin elde ettiği parlamenter zemini, Elinizin tersiyle itemezsin Ama şu var yani ben orada elinin tersiyle itme Biraz ağır geliyor bana yani Öyle bir değerlendirme Çünkü bir çözüm işte... yolu da sunuluyor Yani bir uzlaşı için bir formülle sunuluyor Sunulmuyor değil sunulmasa Haklısınız sonuna kadar yani O zaman reddediyorsunuz o kurumu Zaten seçime niye girdiniz de denebilir Ama öyle bir durum yok Valla ya yani tabi Bu e, konuda e, Her türlü e, Bu konunun çözümüne dönük Zemin e, değerlendirilmeli parlamento içinin dışının ama işte yani sivil toplum kanalıyla medya kanalıyla kamu oluşturan e, aracı yapılar e, kanalıyla e, ama e, en temel şey e, parlamentoda e, Hatip Dicle'nin hakkının e, savunulmasıdır. İşte o savunulacak parlamentoda eğer e, seçilmemiş bir milletvekilinin var olduğu bir parlamentoysa e, o da biraz bana tehlikeli geliyor. Ee, yani yani bir çok ciddi bir e, tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini düşünüyorum. Yani ya burada... Bunun karşı da şey olmamalı ama o zemini terk etmek olmamalı diye düşünüyorum. Yani evet, ben fazlasını. de düşünüyorum doğrusu. Yani, ha, şunu anlıyorum öyle ki mesela Erdoğan çok özür dilerim Ömer, Ömer Bey. Canım. Böyle bir büyük bir sınıf birincisi şımarıklığı içinde sadist bir tavır sergiliyor şu ana kadar. Değil mi? Yani böyle yaranın kabuk bağını yavaş yavaş kaldırıyor filan böyle işte acı vererek kaldırıyor. Kendi e, durumunu e, gökten zembilli inerek çözüldüğünü düşünüyor filan. Gerçekten e, şey pek e, %50'lik bir o, o, ustalık diyor ama ustalık olgunluk demektir. Ee, olgun bir siyasetçi görünümü değil. Şımarık bir siyasetçi. Ee, i̇şte %50'lere vurmuş. Halbuki bu konuda olumlu bir e, şu ana kadarki izlediği tutumun dışında daha e, olumlu bir e, yapıcı bir şey sergileseydi. Popülaritesi, perçinleşen popülaritesi daha fazla artardı. Bunu ben şeye benzetiyorum. Özal 1986 mıydı? 87'de yasakların kalkması hususu gündeme gelmişti. Ecemi evet, Bin Demir'in, Erbakan'ın. Yani 12 Eylül'ün yasakları, siyasi yasakları yani bugün tek çok insan tarafından Özal demokrasini ve liberalizmin sembolü gibi gösterilir ama o günkü özaldı bu yasakları savundu ve referanduma götürdü. O döneme yani ben Ankara'da gazetecilik ve yayıncılık yaptığım ilk yıllardı çok iyi hatırlıyorum. Bunun getirecekleri ve götürecekleri kendi partisinin içinde de şey yapılmıştı. Üstelik yasakları parlamento üzerinden kaldırsa siyasi rafiplerini daha da alt etmiş olacaktı. Daha yüksek bir popülariteye kavuşacaktı. Sonraki dönemde en büyük hatasının bu olduğunu söylemiştir. Türk evet beza. kendisi de kabul etti ve kabul çok etti. o zaman da bence de büyük bir hata olarak ben de naçizane yorumlamıştım o Özal'ın bu şeyi. Ben çok iyi hatırlıyorum bu tartışmaları işte o zaman anaplı yöneticileriyle yapıldığını yaptığımızı ve gerçekten bugün de böyle bir olan durum var. Ne oluyor? 9 bin etveki de giremiyor. Bunun önündeki engellerin kaldırılması dijde meselesi. Bakın Ergenekon ve Balıos gibi konularda işte takındığımız tutum belli. Ama siz için için sen gelir kardeşim buraya hiç böyle bir şey yok yani. Bunların gelmesini sağlarsan sen siyasi rakiplerini e, ne ilişkin bu tutumu benimsersen e, daha e, demokrasinin önünü kendin açıtan da popülistlerini yükseltmiş olursun. Bu anlamda. Yani sonuçta e, bu saçma bir e, durumu içindeyiz iki haftadır. E, ama bu süreci e, siyasi partilerin e, hemen hemen tamamı kendi rolünde üstlenerek yanlış oynadığını düşünüyorum açıkçası. Evet, yani ve büyük bir enerji kaybına Kesinlikle da, yani inanılmaz bir enerji kaybı oluyor ki üstelik de hep üzerinde durduğumuz gibi dünyada yani hem Yunanistan'da hem İspanya'da ve diğer Avrupa ülkelerinde hem de Amerika'da şimdi başlayan büyük bir şey var. Çeşitli konularda hem neoliberalizme hem çevre iklim konusunda büyük bir mücadele var ve bu hiç konuşulamaz hale geliyor. Bu yüzden. Ben de böyle bakıyorum. Yani böyle bir, yani gerçekten saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Yani başka kelime bulmak mümkün. Ahmet İnsel bulvar komedisi diyor. Evet yani. Yani bu tür durumlarla karşı Ama yani gerçekten parlamento zeminini önemli önemli kılmak durumu her şeye rağmen. Evet. Şeyden sonrası ayrıca tabii ilginç olacaktır. yani diyelim ki sorun çözüldü bu milletvekileri girdiler ve bu şeylerle e, Sezgin Tarih Kulübü'nün mesela haber alda nasıl aynı ya evet. bir yerde olacağını görmek de eğlenceli olur Tabii olacaktır. yani mesela orada böyle darbecileri destekleyen darbe girişimleri içerisinde yer insanlar başarılı da Sezgin de hapisteydi. Evet işte onu söylemişim. Ben de onu söylemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> yani orada öyle şeyler var ki ya gerçekten e, Cumhuriyet Halk Partisi açısından e, iş daha da zorlaşmış durumdadır. Yani bu konuda benim yani, yani iflah olacağını, düzgün bir rotaya oturacağı konusundaki inançlarımı çok uzun yıllar önce e, yitirmişimdir yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından e, Pek çok Yorumcu e, Liberal Demokrat Sosyalist e, Yazar e, CHP'den hala ümit beslemiştir Beklemiştir Ben o umudum yoktu hiçbir zaman yani Bizim 3. konuşmamız ve 2. konuşmamız CHP nedir ne değildirdir Açık Radyo'da galiba 2003'te ona da bakmak mümkün Ondan sonra yani tabi ki bu acı verici bir şey kendisini böyle tanımlayan bir hareketin ama onu çok detaylı bakmak lazım ben genlerinde aramak lazım diyordum. <gülüyor> başbakan da ontoloji lafını etti zamanımız ne durumdayız bitirdik maalesef bitirdik. Evet. aslında bir Cemil Çiçek olayı var Cemil Çiçek'in meclis başkanı seçilmesi hususunda Erdoğan'ın tavrını isterseniz gelecek şeylere Bırakalım. Evet, yani çok ilginç olacak tabii onda Cemil Ceylin başkanlığı da. Evet, daha üzerinde onun konuşabilecek zamanımız olacak herhalde. Evet. Peki çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.